Elhamdülillah Elhamdülillah ve vesselamu ala Rasulillah Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hudah Yüce Rabbimize sonsuz hamd Resulü Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme onun yoluna uyanlara salat ve selam ettikten sonra Müellif İmam Muhammed İbni Abdülvehhab Rahimahullah'ın Keşf-i Şubuhat isimleri sadesine kaldığımız yerden devam edeceğiz. İmam Rahimahullah diyor ki فَاِنْ قَالَ اَلْكُفَّارُ يُر۪يدُونَ مِنْهُمْ Buldunuz mu yeri? 64'te 3. paragrafın başı. فَاِنْ قَالَ Eğer derse ki Şimdi muhalifin şüphelerini serde diyor. Sanki onunla münazara yapıyormuş gibi. Şöyle derse böyle cevap verdik. Öyle derse o şekilde cevap verdik. Şimdi devam ediyor. Fe in qale eğer derse ki el kuffar yuridun minhum Kafirler bizatihi o putlardan istiyorlardı. Ve ana eşhedü Oysa ben şahitlik ediyorum ki enallah huven nafi'ud darrul mudabbir Fayda verende zarar verende Âlemin işlerini tedbir edip idare eden, evirip çeviren de Allah Subhanahu ve teala'dır. Lâ urîdu illâ minhu. Ben ondan başka kimseden istemiyorum. İstediğim sadece odur. <gülüyor> ve ne? Salihlere gelince, leysalehum minel emri şeyun. Onların hiçbir işte bir payları yoktur. <gülüyor> Velâkin aksuduhum ancak ne var ki ben onları kastediyorum, onlara yöneliyorum. Ercu'u <gülüyor> minallâhi, Allah'tan dileyerek, umut ederek, şefa'atehum, <gülüyor> onların şefaatlerini. Yani eğer derse ki, sizin bahsetmiş olduğunuz kafirler, müşrikler bizatihi o putlardan istiyorlardı. Oysa ben Allah'tan başka hiç kimsenin fayda veremeyeceğine, Allah'tan başka hiç kimsenin zarar veremeyeceğine, Allah'tan başka hiç kimsenin kainatın işlerini evirip çevirmeye gücü yetmeyeceğine şahitlik ediyorum. Bu yöneldiğim, kendilerine teveccüh ettiğim salihler ise, bunların fayda ve zarar verme konusunda, kainatın işlerini idare etme konusunda hiçbir yetkileri yoktur. Hiçbir payları nasipleri yoktur. Ancak ne var ki, ben onlara kastederken, onlara teveccüh edip onlara yönelirken, Allah Subhanahu ve Teala'dan onların şefaatlerini dileyerek onlara yöneliyorum. Yani benim istediğim neticede nihayetinde nedir? Onların şefaat etmesi bana Allah katında. Eğer böyle derse, fel cevabı, el cevap yani bunun cevabı enne haza senin bu söylediğin kavlul kuffari kafirlerin söylediğin sözün aynısıdır. Sevaen bir seva. Onların söylediği ile tamı tamına aynıdır. Yani sen yaptığın işin, amelin, itikadın, mezhebinin onlarınkinden farklı olduğunu ispat etmek için ortaya bazı gerekçeler sunuyorsun ya. Sen yaptığın işin şirk olmadığını beyan etmek için haşa ben fayda verenin, zarar verenin Allah olduğuna şahitlik ediyorum. Salihlerin bu konularda hiçbir payları yoktur. Hiçbir yetkileri yoktur. Bunu kabul ediyorum. Ancak ben onlara onların Allah katında şefaatlerini umarak yöneliyorum. Onlara bu yüzden kastediyorum diyorsun ya ve bu gerekçeyle kendinle onlar arasında bir fark olduğunu söylemeye çalışıyorsun ya, bunun cevabı şudur, senin bu söylediklerin ile onların söyledikleri aslında tamı tamına aynıdır. Zira önceki mukaddimelerde de geçtiği üzere kafirler de rububiyette o müşrikler de rububiyette Allah subhanahu teala'yı tevhid ediyor, ifrad ediyor, biliyorlardı fayda ve zararın sadece onun elinden olduğunu biliyor, kabul ediyorlardı. Kainatın işlerini idare edenin yalnızca olduğunu biliyor, kabul ediyorlardı. Ancak bununla beraber onlara sorulunca, peki öyleyse, bütün bunları yapan Allah olduğunu kabul ettiğiniz halde, bu işlerde onun ortağı olmadığını kabul ettiğiniz halde, peki bu putlara neden yöneliyorsunuz diye sorulduğu zaman, işte onlar da senin verdiğin bu aynı cevabı veriyorlardı. Diyorlardı ki ben onlara sadece niçin yöneliyorum? Allah katında onların, şefaatlerini umduğum için diyor ki Şeyh Rahimullah fakr a Alihi koulu Teala. Bu böyle söyledik ya. Şimdi ona Allah Azze ve Celle'nin şu buyruklarını oku, tak ki o da bu söylediği sözün o müşriklerin söylediği söz ile aynı olduğunu görsün bilsin. Walladīna taqadūmin du nihi avliya. Onun dışında velillere dinenler mana abuduhum derler ki biz bunlara ibadet etmiyoruz. İlla liyukarribune, bizi Allah'a yaklaştırmalarından başka bir sebeple. İllallahi Zulfe. Allah'a daha çok yaklaştırmaları dışında başka bir sebepten dolayı, başka bir niyetle, başka bir amaçla biz bunlara ibadet ediyor değiliz derler. İşte o müşrikler de senin söylediğinle aynısını söylüyorlar. Biz bunlara bizi sadece Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye yöneliyoruz. Bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Onlara ibadet etmemizde bundan başka bir art niyetimiz yoktur derler. İşte bu senin söylediğin sözün aynısıdır. Başka ve kavlehu teala ve yüce Allah'ın şu sözlerinde oku ve yakulune derler ki ayetin başı şöyle ve ya'budune min dunillahi Allah'ın dışındaki şeylere ibadet ediyorlar. Kendilerine fayda da vermeyecek zarar da vermeyecek olan şeylere ibadet ediyorlar. Ve diyorlar ki bu ibadetlerinin gerekçesi olarak هاولائي, bu ibadet ettiklerimiz var ya Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Kendilerine fayda da vermeyecek, zarar da vermeyecek şeylere ibadet ediyorlar. Onlara yöneliyorlar. Onlara yalvarıyorlar. Onları kastediyorlar. Sonra bu yaptıkları için inkar edildiği zaman ne diyorlar? Biz sadece onların bize Allah'a daha çok yaklaştırmalarını murat ediyoruz. Onlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz olacak. İşte ey bu şüphenin sahibi, bu şüpheyi irade eden kendini müşriklerin yaptığı amelden, onların itikadından bu iddia ile uzak olduğunu ispat etmeye çalışan kişi müşriklerin gerekçeleriyle ortaya koydukları bu cevap ile senin verdiğin bir cevap arasında bir fark yoktur. Hatta kelime kelime hatta bazen cümle cümle onlar ile aynı şeyi söylüyorsunuz. Diyor ki Allah: Rahimahullah وَعَلَمْ اَنَّ هَذِهِ شُبَهِ الثلَاتٍ Bil ki işte bu üç şüphe baştan beri zikretmiş olduğumuz bu üç şüphe neydi onlar birincisi? Ben haşa Allah'a şirk koşmuyorum. Allah'ın tek başına yaratan olduğuna, rızık veren olduğuna, Rab olduğuna şahitlik ediyorum. Ancak ben günahkar bir kişiyim. Allah'a bu kimseler vasıtasıyla yöneliyorum. Onların Allah katında şefaatlerini umarak Allah'a onları yöneliyorum. Bu birinci şüpheydi. İkinci şüphe, onlar, müşrikler ne yapıyorlardı? Allah ile aralarına putları aracı ediyorlardı. Oysa biz ne yapıyoruz biz? Velilere, salihlere, evliyaya, enbiya'ya yöneliyoruz. Onların hasta olmasını diliyoruz. Siz nasıl olur da putlarla velilere, enbiya'yı, salihleri bir tutarsınız? Bunun cevabı da inşallah açıkça verildi. 3. şüphede bu zikrettiğimiz. Bunlar birbirlerine yakın. Bunların cevapları da birbirlerine yakın. 3. şüphede ben onlardan istemiyorum. Bilakis Allah'ın fayda ve zarar vereceğine şahitlik ediyorum. Onlara yönelmemin tek sebebi onların Allah katında bana şefaat etmelerini de dilememdir. Beni Allah'a yaklaştırmalarını dilememdir. Diyor ki rahimahullah وَعَلَمْ اَنَّ هَذِهِ الشُّبَهِ الثَّلَاثِ Bil ki bu zikrettiğimiz üç şüphe hiye أَكْبَرُ ma عِنْدَهُمْ Onlar indindeki en büyük şüphelerdir. Onların birçoğunu alıkoyan şüphenin bu üç tane olduğunu onlardan biriyle münazara münakaş ettiğiniz zaman görürsünüz. Apaçık beyineler. Allah'ın kitabından apaçık sözler onların önüne konulduğu zaman, onlara beyan edildiği okunduğu zaman, kendilerinden bu mezhebin, müşriklerin akidesinin, onların amelinin kendileriyle alakası, alakalı olmadığını ancak bu sözleriyle ifade edebilirler. Haşa, biz Allah'a şirk koşmuyoruz. Haşa, biz şahitlik ediyoruz Allah'ın bir olduğunu. La ilahe illallah diyoruz. Ama bunlara yönelmemizin sebebi ne? Bize, bize şefaat etsinler Allah'ın katında. Biz günahkar kimseleriz. Allah'a onlar ile yöneliyoruz. Onlar indindeki işte en büyük şüpheler Bunlardır en yaygın olanlar. Bunlardır. Diyor ki Raşeyihîmuhullah "Fe iza arafta eğer bildi öğrendiysen enallah vahaha fi kitabih. Allah subhanahu ve taala'nın bu meseleler kitabında bu şüphelerin cevaplarını açıkça beyan ettiğini öğrendiysen ve fahimta bu üç meselenin cevabını iyi bir şekilde öğrendiysen, anladıysan fe ma ba'daha minha. Bundan sonra gelecek olanlar bunlardan daha kolay olacak. Eğer bu üç meselenin cevabını anladıysan öğrendiysen Allah'ın kitabındaki apaçık ayetlerle bu meseleyi kavradıysan fehmettiysen bundan sonra ileri süreceklere şüpheler inşallah bunlardan daha kolay olacak. Çünkü en yaygın olan şüphe bu. İnsanlarda bazen bizde bile tevakkuf etmemizde acaba diye tereddüt etmemizde önümüzde en büyük engel olan şüpheler bunlar. Çünkü, çünkü aklımıza şöyle geliyor. Diyoruz ki ya nasıl olur o müşriklerle bu la ilahe illallah diyen müminler bir, bir olabilirler. Bak bu adamlar şehadet ediyorlar. La ilahe illallah diyorlar. Sadece Allah'a yöneldiklerini söylüyorlar. Ama sadece bu velilerin aracı olmasını istiyorlar. Kendilerinin Allah katında şefaatçi olmalarını diliyorlar. İşte eğer bir kimse kardeşlerim. Kavâidül arbaa Risalesinde takrir edilen... İlk üç meseleyi iyi bir şekilde fehmeder zapt ederse ki o meselelere bu kitabın mukaddimesinde de işaret edildi, değinildi. Bunlardan birincisi, müşriklerin de rububiyeti ikrar ediyor olduklarını anlamak, kavramak. İkincisi, ibadet, gerekçelerini, yaklaşmak... ibadet gerekçelerinin, putlara tapma gerekçelerinin Allah, Allah ile aralarına aracı koydukları bu aracılara yönelme gerekçelerinin kendilerini Allah'a yaklaştırma isteği olduğunu Allah katında onların şefaatçi kendilerine şefaat edeceklerini umduklarını üçüncüsüyle onların aslında sadece ağaca, taşa, tahtaya değil, onların taptıkları arasında salihlerin, evliyanın, enbiyanın ve böyle kutsal Allah katında bir değeri olan, itibarı olan, Allah'a yakınlığı olan kimselere ibadet ettiklerini eğer bildiysen, kavradıysan Allah'ın izniyle bu üç şüphenin cevabı da bu üç meselenin içerisindedir. Bundan sonra onların irad edecekleri şüphelerin inşallah bundan daha kolay olacak. Diyor ki fe in qale eğer derse ki öbür şüphe halloldu. Eğer derse ki la a'budu illallah. Ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Wa iltica iltija'u ilehim ancak onlara bu şekilde yönelmem, iltica etmem ve dua'uhum ve onlara dua etmem, leyse bir ibadet değildir. Onlara ibadet etmek değildir. Şüpheni sahibi baştan ne yapıyor? Haşa, ben Allah'a şirk koşmuyorum. Haşa, ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. E peki bu yaptığın işler ne? Benim bu salihlere yönelmem, onlara yalvarmam, onlara onlara dua etmem, onlara teveccüh etip onları kastetmem, bu ibadet değildir. Yani sözünden ne anlıyoruz bunun? Bu kimsenin Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini ikrar ediyor gibi görünüyor. Ancak neyi kabullenmiyor? Yaptığı işin Allah'ın dışındaki o varlıklara ibadet olduğunu kabullenmiyor. Diyor ki haşa bunlar ibadet değil ki. İbadet nedir ibadet gözünün önünde onun? Belki önünde secde etmek, belki önünde ruku etmek, ona namaz kılmak ve benzeri bunun gibi şeyler. Ama ona yalvarmayı, gıyabında onu seslenmeyi, ihtiyacı için onu çağırmayı ona güvenmeyi bunları ibadet olarak görmüyor diyor ki hayır bunlar ona ibadet etmek değildir. Anlaşıldı mı itiraz şüphe? Diyor ki Şeyh rahimahullah fakul lahu ona de ki ente öyleyse sen ikrar ediyorsun. Bu sözün bu söylediğin sözün üzerine demek ki sen kabul ediyorsun ikrar ediyorsun. Ennallaha farada aleyke'l ihlasa Allah subhanehu ve teala'nın üzerine ihlaslı olmayı farz kıldığını demek ki kabul ediyoruz. Hangi konuda ihlaslı olmayı? İhlasal ibadeti. İbadeti Allah'a halis kılma. İbadeti Allah'a halis kılmayı. Allah'ın sana farz ettiğini demek ki kabul ediyorsun. Böyle söylediğine göre dedin ya. Ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Böyle söylediğine göre demek ki sen de Allah Subhanahu ve teala'nın ibadeti sadece kendisine has kılması gerektiğini bunu emrettiğini kabul ediyorsun. Ve huve hakkuhu aleyke ve ve bunun yani ibadeti Allah'a halis kılmanın ona has kılmanın Allah'ın senin üzerindeki hakkı olduğunu kabul ediyorsun. Bunu ikrar ediyorsun. Bu anlaşılır değil mi? Adam ne dedi? Haşa ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Demek ki senin dünyada da Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Demek ki ibadet sadece Allah'a yapılmalı. Yani Allah Azze ve Celle ibadetle ibadet ona halis kılınmalı. Demek ki sen bunu kabul ediyorsun. Diyor ki, fe idâ kâle eğer derse ki bunun üzerine na'am evet derse ki, ki büyük ihtimalle böyle diyecek. Evet diyecek. Evet Allah'tan başkasına ibadet edilmez. Evet ibadet sadece Allah'a halis kılınmalıdır. Fekullahu sen de ona de ki beyinli öyleyse bana bu işi bir açıkla bana açıkla Allah'ın sana farz kıldığını senin de kabul ediyor olduğun bu şeyin ne olduğunu bana bir açıkla sen dedin ya Allah'tan başkasına ibadet edilmez bunu kabul ettin ya ibadeti Allah'a halis kılmanın gerekli olduğunu sen de ikrar ettin ya madem öyle bana bir ver. Allah'ın sana farz ettiği bu iş nedir Allah sana neyi yapmayı farz etti neyi ona halis kılmayı farz etti o ova ibade yani ibadeti Allah'a halis kılma işini İhlasla Allah'a ibadet etme işinin ne olduğunu bana bir açıklayıver. Şimdi sen diyorsun ya evet ben ikrar ediyorum Allah bunu farz etti bana. Ama benim bu yaptığım onlara da tapmak değildir, ibadet etmek değildir. Yoksa ben de biliyorum ki Allah Azze ve celle ibadeti kendisine halis kılmayı emretmiştir. Öyleyse bana bir izah hadi ver. Allah'ın sana kendisine halis kılmasını emrettiği bu ibadet nedir? Bu ibadeti Allah'a halis kılmak ne şekilde olacak? وَهُوَ حَقُّهُ عَلَيْكُ Ve zira o, Allah'ın senin üzerindeki hakkıdır. Ona böyle de. فَاِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَعَهَا Böyle dedikten sonra bir de bakarsın ki o ne ibadetin ne olduğunu bilmektedir ne de ibadetin çeşitlerin ne olduğunu bilmektedir. Ne ibadeti biliyor, ne ibadetin çeşitlerini biliyor. Yani diyor ki ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Tamam. Biz de diyoruz ki demek ki sen de kabul ediyorsun ibadet sadece Allah'a yapılmalı. Doğru mu? Evet. evet. Yani ibadet Allah'a halis kılınmalı. Doğru mu? Tamam. Peki bu Allah'a halis kılınması gereken ibadet nedir? Hele bir anlat. Dediğimiz zaman bir de bakarsın ki ibadetin ne olduğunu bilmiyor. Böyle değil mi? ben bilmiyor. Kendisinden nefi ediyor bunlara yaptığı işin ibadet olduğunu. Hayır bu ibadet değildir diyor. İbadeti Allah'a halis kılması gerektiğinin kendisine farz olduğunu ikrar ediyor. Tamam. Peki madem öyle, hele anlat bakalım bize bu sana farz olan Allah'a ibadeti halis kılmanın ne demek olduğunu dediğin zaman, bir de bakarsın ki bu ibadetin ne olduğunu bilmez, ibadetin çeşitlerini de bilmez, bunları Allah'a halis kılmanın ne olduğunu nereden bilecek? Bu çok büyük bir mühim bir mesele. Yani insan ibadetin ne olduğunu bilmeden, ibadetin çeşitlerini bilmeden, hakikatini bilmeden... Kendisinin o Allah'ın dışında yalvardığı şeylere, tevekkül ettiği şeylere, onlarla alakalı ümit beslediği kimselere ibadet ediyor olduğunu hangi ilimden nefiyedebilir? Sen ibadetin ne olduğunu bilmiyorsun ki yaptığının ibadet olup olmadığını bileceksin. Bu yaptığın işin ibadet olduğunu bilmen için önce ne bilmen lazım? İbadetin ne olduğunu bilmen lazım. İbadetin Allah Azze ve Celle sana ibadeti kendisine halis kılmayı emrettiğini kabul ediyorsun... Ama ibadetin ne olduğunu bilmiyorsan Allah'a neyi halis kıldığında bu emri yerine getirdin? Bunu bilebilir misin? Hayır bilemezsin. فَإِنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْعِبَادَةَ وَلَا أَنْوَاعَهَا Bir de bakarsın ki ona ibadetin ne olduğunu bilir, ne ibadetin çeşitlerinin ne, neler olduğunu bilir. Diyor ki Şeyh Rahimullah. فَبَيِّنْهَا <gülüyor> لَهُ بِقَوْلِكَ Sen de ona ibadetin ne olduğunu şu sözlerinle beyanat açıkla. Ona ibadetin ne olduğunu beyanat açıkla. De ki ona, Teala, bak Allah şöyle buyuruyor, Ud'u Rabbakum tadarru'an ve kufye. Rabbinize tadarru ederek, alçalarak, küçülerek, ezilerek, acizliğinizi, fakirliğinizi itiraf ederek bunun bilincinde olarak ve ve gizlice alçak sesle Rabbinize dua edin, yalvarın. Allah'ın bu ayetini ona oku. De ki Allah buyuruyor diyor ki Rabbinize tadarru ile ve gizlice dua edin. فَإِذَا أَعْلَمْتَهُ بِهَذَا Ona bu ayeti öğrettikten sonra فَقُلْ لَهُ Ona de ki هَلْ هُوَ عِبَادَةٌ لِلَّهِ Bu şekilde dua etmek Allah'a. Tazarru ile dua etmek. Kısık sesle, alçak sesle gizlice ona dua etmek. Bu Allah'a ibadet etmek midir? Bu ayeti beğendikten sonra ona böyle sor. De ki bu, bu, bu yaptığın iş. Yani Allah dedi ki Ud'u rabbakum. Rabbinize dua edin. Ben de Rabbimin bu emrini yerine getirerek ona dua etsem, elimi açsam, ona yalvarsam, bu yaptığım işle Rabbime ibadet etmiş olur muyum? Ne diyecek? Fela budde en yakule Kaçınılmaz olarak ne diyecek? Evet diyecek. Evet böyle yaparak Rabbime ibadet etmiş oldum. Yani Rabbim bana kendisine dua etmemizi emretti. Ben bu emre icabet edip ona dua edersen, ona dua ettiğin zaman Rabbime ibadet etmiş oldum. O da kaçınılmaz olarak buna "Naam, evet." deyip kabul edecek. Zira ve duaa minel ibadeti. Zira dua nedir? İbadettendir. Hatta dua ibadetin özüdür. Dua ibadetin ta kendisidir. Kaçınılmaz olarak bunu kabul edecek. Fakullahu arkasından diyor ki ona, İde akrarte. Eğer kabul ettiğine göre kabul ediyorsan en neha Bunun ibadet olduğunu, Allah'ın bu dua edin emrini yerine getirerek ona dua etmenin Allah'a ibadet olduğunu kabul ediyorsan. Sonra wa da'atullahi leila nuhaara. Bu kabulden sonra gece gündüz Allah'a dua etsen. Ne yapmış oldun gece gündüz Allah'a dua ederek? Allah'a ibadet etmiş oldun. <gülüyor> Korkarak ve tamam ederek, ümit ederek ona dua etsen. Ne yapmış oldun bu şekilde Rabbine? İbadet, i̇badet etmiş oldun. Sümme <gülüyor> ondan sonra. Şimdi Rabbinin emrini yerine getirdin ona dua ettin. Gece gündüz ona dua ettin. Korkarak isteyerek, ümit ederek ona dua ettin. Bütün bu işlerinde ona ne yapıyorsun? Ona ibadet ediyorsun. Ona ibadet ediyorsun. Böyle yaptın. Sonra sonra دَعَوْتَ ف۪ي تِلْكَ الْحَاجَةِ Nebiyyen sonra bu aynı ihtiyacından dolayı bir peygambere dua etsin. Peygambere yalvarsan. اَوْ غَيْرَهُ veya bir başkasına dua etsin yalvarsan. هَلْ اَشْرَكْتَ ف۪ي ibadeti اللّٰهِ غَيْرَهُ Allah'a ibadetinde başka birine ortak etmiş olur musun? Ona soruyu böyle yöneltelim. Şimdi neyi kabul etti? Bak Allah buyuruyor ki Udu'u rabbakum Rabbinize dua edin. Ve kâle rabbukumu duûni Rabbiniz dedi ki bana dua edin. Ben de size icabet edeyim. Ben Rabbimin bu emirlerini yerine getirerek ona ellerimi atsam, sıkıntım için, ihtiyacım için ona yalvarsam korkuyla, ümit ederek ona yalvarsam gece gündüz ona dua etsem bu yaptığım yalvarma ve dua işinde ne yapmış oluyorum Rabbime? ibadet etmiş oluyorum. Ha, bu işleri Rabbime yaptığım zaman ona ibadet olmuş oluyor. Peki öyleyse ben aynı ihtiyacım veya başka bir ihtiyacımdan dolayı Rabbime yalvardığım gibi bir başkasına da yalvardığım zaman ona da dua ettiğim, ona da çağırdığım zaman bu durumda Rabbime yapınca ona yalvarmış, ona ibadet etmiş oldum. Bir başkasına yapınca da ona ibadet etmiş olmaz mı? Yaptığım şey aynı şey. Allah'a yalvarınca Allah'a İbadet ettim. Allah'a dua edince bu Allah'a yapılan bir ibadettir. Öyleyse başkasına dua edince de o, o başkasına yapılan bir ibadettir. Şimdi Allah'a yaptım ibadet oldu. O başkasına yaptım ibadet oldu. Bu durumda böyle yapan kimse Allah ile o başkasını bu dua etme ibadetinde ortak etti mi etmedi mi? Ortak etti. İşte ortaklık buradadır kardeşim İşte şirk burada vuku bulur. Allah'a dua ettin, ibadet oldu Allah'a. O başkasına dua ettin, Allah'a dua edince ona ibadet olduğu gibi, o başkasına dua edince de ona ne oldu? İbadet oldu. İşte sen o başkasıyla, Allah Subhanahu ve Taala'yı bu dua etme ibadetinde, aynı ortak payda altında, bir araya getirmiş oldun ki, işte şirk böyle olur. O zaman ona ne diyeceğiz? Sen böyle yaparak, Allah azze ve celle şirk koşmuş oldun mu, olmadın mı? Allah Azze ve Celle ile o başkasını dua etme ibadetinde aynı ortak paydada bir ara getirdin mi getirmedin mi? فَلَا بُدَّ اَنْ يَقُولَ نَعَمْ Onun kaçınılmaz olarak ne demesi gerekecek? Evet demesi gerekecek. Eğer muanit bir kimse değilse eğer inatçı bir kimse değilse çünkü suret gayet açık değil mi? Mesela sureti gayet açık denklem ortada yani dua ibadettir. Zira Allah Allah'a yapınca Allah'a tapmış oluyorum Öyleyse bir başkasını yapınca ona da tapmış olurum. Demek ki bu dua ibadetinde, bu dua tapmasında Allah'la o başkayı ortak ettim. Denklem gayet açık. Öyleyse zorunlu olarak ne demesi gerekecek? Evet demesi gerekecek. Fakullahu. Sen ona diyor izah etmeye devam et. Bak bu birinci örnekti. Ona izah etmeye devam et. Onda de ki, Kâle allah Teala. allah Teala şöyle buyuruyor. Fasalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve onun için kurban kes. Feyda ataat Allah'a. Sen bu buyruğu okuduktan Allah'ın bu emrini duyduktan sonra ona itaat etsen ve nehr teleh ve Allah için kurban kessen. Hel hadihi ibadet bu bir ibadet midir? Evet, bu bir, bir ibadettir. Ben bu ayeti gördüm. Allah Allah benden kendisi için kurban kesmemi istiyor, kendisine kurban kesmemi istiyor. Ben de Rabbimin bu emrini yerine getirerek ona kurban kessem. Bu yaptığım kurban kesme işiyle Rabbime ibadet etmiş olur muyum? Evet, evet olurum. Bu kurban kesmeyi Rabbime yöneltince ona ibadet etmiş olurum. فَلَا بُدَّ عَنْ يَقُولَ نَعْمُ O da buna mecburen ne diyecek? Evet. Ona kurban kestiğin zaman ona ibadet etmiş olursun diyecek. Fakullahu Ona de ki اِذَا نَحَرْتَ لِي مَخْلُوقٍ Peki sen tutsan da mahluk yaratılmışlardan olan birisi için kurban kessen. Mesela kim gibi? Nebiyyin av cinniyin av gayrihime ister cinlerden birisi olsun ister peygamberlerden birisi olsun ister onlar dışında salihlerden, velilerden birisi olsun Allah'tan başka birisine kurban kestiğim zaman hel eşrakte fî hâdihil ibadeti Bu Bu ibadette Allah'tan başkasını ona ortak etmiş olur musun? Olmaz mısın? Aynı sureti canlandıralım. Bakın aynı denklemi koyalım. Rabbimin kurban kesen emrine itaat ederek ona kurban kessem bu kurban kesme işiyle ona ibadet etmiş olurum. Demek ki bu kurban kesme işi ibadettir. Allah'a yapınca ona tapmış oldum ibadet etmiş oldum. Peki aynı ibadeti Allah'tan başka birisi için yapsam bir nebi için kurban kessem salih bir kimsenin türbesi için kurban kessem bir cinni için kurban kessem Rabbime kestiğim zaman ona tapmak oldu ya bir başkasına da kesince ne olur? Ona tapmak olur. Ona ibadet etmek olur. Böyle yapan kimse Rabbi ile o başkasını, o mahluku işte bu kurban kesme ibadetinde ne yapmış oldu? Ortak etmiş oldu. Aynı ortak payda da birleştirmiş oldu. İşte denklem aynı denklem. İşte şık böyle vuku bulur. Allah'a da Allah'a yapınca ibadet oluyorsa madem ondan başkasını yap, yaptığın zaman ona da ibadet olmuş olur. İşte ondan başkasıyla Allah subhanahu teala'yı bu ibadette ortak etmiş olursa olur böyle yapan ki ortaklık şirk bu şekilde vuku bulur. Ona de ki peki sen böyle yaparken yaparsan başkasına kurban kessen o başkasını Allah'a ortak etmiş olur musun bu ibadette? Fala budde en yakula nam yine kaçınılmaz olarak ne demek zorunda kalacak? Evet demek zorunda kalacak eğer inatçı bir kimse değilse zira mesela çok açık ve kul lehü ona de ki el müşrikun elzinin nزل fihim kendileri hakkında kuran ayetlerinin nazil olduğu kendilerine kuran'ın indiği o müşrikler helkanu ya'budun elmelaikah meleklere ibadet ediyorlar mıydı ve salihin ve salihlere ve lata ve lata ve geyre ve bunlar dışındaki kimselere Şimdi bu dua etmenin ibadet olduğunu ikrar ettirdik ya. Kurban kesmenin ibadet olduğunu ikrar ettirdik ya. Yönelmenin, kastetmenin ibadet olduğunu ikrar ettirdik ya. Şimdi başka bir meseleye geçiyoruz. Orayla birleştirecek. Diyor ki ona de ki haklarında Kur'an ayetlerinin nazil olduğu müşrikler Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin savaştığı o müşrikler, müşrik olduğunu beyan ettiği o müşrikler meleklere, salihlere lata ve bunun dışında başka ilahlara ibadet ediyorlar mıydı? Fela بُدَّ اَنْ يَقُولَ nam, Buna da ne demek zorunda kalacak? Evet demek zorunda kalacak. Zira ikinci şüphenin izalesinde ne yaptık? Bunları beyan ettik. Onların meleklere ibadet ettiklerini, peygamberlere ibadet ettiklerini, salihlere ibadet ettiklerini, yine Rabbimizin kitabından ispat ettik. Zorunlu olarak buna da evet diyecek. Evet onlar meleklere de ibadet ediyorlardı, salihlere de ediyorlardı, peygamberlere de lafada, menatada da, uzaya da ibadet ediyorlardı. فَقُلَّهُ sen de ona de ki وَهَلْ كَانَتْ Peki onların, o müşriklerin o bahsedilen şeylere ettikleri ibadet اِيَّاهُمْ اِلَّا فِي الدُّعَاءِ وَالذَّبْحِي ve وَنَحْوِ ذَلِكَ O müşriklerin bahsi geçen kimselere ibadet etmeleri, onlara dua etmekten, onlar için kurban kesmekten, onlara yönelmekten başka bir şekilde mi oluyordu? Yani sen diyorsun ki şimdi dua etmek ibadettir. Allah'a yapınca ibadet olur. Bir başkasına yapınca da ibadet olur. Ve o başkasıyla Allah subhanehu ve teala ortak edilmiş olur. Bunu kabul ettik. Kurban kesmek. Allah'a yapılınca Allah'a ibadet olur. Bir başkasına yapılınca doğal olarak ona da ibadet olur. Öyleyse böyle yapan kimse Allah ile o başkasını bu ibadette ortak etmiş olur. Bunu da kabul ettim. Mekkeli müşriklerin salihlere, meleklere, cinlere, nebilere yalvar... E, i̇badet ettiklerini kabul ediyorsun. Peki şimdi cevap ver. Madem onların bunları ibadet ettiğini kabul ediyorsun, onların bu kimseler yaptıkları ibadet, dua etmekten, kurban kesmekten, adak adamaktan, onlara yönelmekten, bunlardan başka sorat deme cereyan ediyordu. Onlar ne yaparak bunları ibadet ediyorlardı? İşte bunları yaparak onları ibadet ediyorlardı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Ve illa. yoksa onlar da diyor şey. Fahum muqirun onlar da ikrar ediyorlardı kabul ediyorlardı ki ennahum abiduhu onlar da yüce Allah'ın kullarıdırlar ve taht qahrillah ve Allah'ın kahri altındadırlar Allah'ın galibesi altındadırlar onun kontrolü onun idaresi altındadırlar bunu kendileri de kabul ediyorlardı ve annallahu bir ol emra, ve dünyanın işlerini evirip çeviren kainatı idare edenin de bizatihi Allah azze ve celle olduğunu kabul ediyorlardı. Velakin daavhum ancak bununla beraber o zikri geçen şeylere dua ettiler. Ve ve onlara iltica ettiler, onlara yöneldiler, onlara sığındılar. Niçin? Lil cahi ve şefa'a. Onların itibarları için göz önünde bulundurarak ve onların şefaatlerini umarak. Yoksa mesele gayet açıktır. Diyor ki şey, cidden." Bu gayet açık bir meseledir. Şüphenin cevabını anladık mı arkadaşlar? Şimdi adam ne dedi işin başında? Ben Allah'tan başkasına ibadet etmiyorum. Salihlere bu şekilde yönelmem, onlara dua etmem, onlara iltica etmem bu ibadet değil ki. Dedi. Diyor ki şey, sen önce ona şöyle söyle, şöyle söyle. Sen Allah'tan başkasına ibadet etmediğini iddia ettiğine göre demek ki Allah'tan başkasına ibadet edilmez bu kanaattesin. Demek ki sen de İbadetin sadece Allah'a halis kılınması konusunda, Allah'ın sana bunu farz ettiği konusunda seninle hemfikiriz. Madem öyle, bana şu Allah'ın sana farz ettiği ibadetin ne olduğunu bir açıklayıver hele. O ibadetin de ne olduğunu, onun çeşitlerinin ne olduğunu, hakikatinin ne olduğunu bilmez. Onu açıklarız. Bak deriz, Rabbimiz buyuruyor, ki bana dua edin. Yani sen Rabbinin emrine itaat edip ona dua etsen, Rabbine ibadet etmiş olur musun? Evet olursun. Peki aynı, aynı işi, aynı dua etmeyi bir başkasına yapsan bu sefer ona da ibadet etmiş olmaz mısın? Kaçınılmaz olarak evet demek zorunda kalacak. Bu durumda o başkasıyla Allah Subhanahu ve teala'yı bu ibadette işte ortak etmiş olursun. Bak bu birinci misal. Al sana bir tane daha misal verelim. Sen Rabbinin kurban kes emrine itaat ederek ona kurban kesersen bu işle ona ibadet etmiş olur musun? Evet olursun. Peki bu kurban kesme işiyle Rabbine yapınca ona tapmak oldu, ibadet etmek oldu. Bir başkasına yapınca bu ona, ona ibadet etmek olmaz mı? Evet olmalı demek zorunda, kaçınılmaz olarak. Öyleyse o başkasıyla Rabbine bu kurban kesme ibadetinde ortak etmiş olmadın mı? Bunda ne yapmak zorunda, kabul etmek zorunda. Ondan sonra diyeceğiz ki ona. Peki sen müşriklerin Nebi Salih selim'in kendisiyle savaştığı kanlarını, mallarını, ızlarını helal ettiği o müşriklerin meleklere, Lata, menata, uzdaya, nebilere, salihlere dua ediyor, yalvarıyor, onlara ibadet ediyor olduklarını. Kabul ediyor musun? Etmen lazım bu ayetleri gördükten sonra. Peki bize var Onların şirkleri, onların bu saydı saydığımız şeyler ibadet etmeleri, onlara dua etmekten, onlar için kurban kesmekten, onlara yönelmekten başka hangi surette oluyorduk? Başka bir surette? Değildi. İbadetleri bu surette oluyorduk. Zira senin de gördüğün gibi Allah Azze ve Celle'ni açıkça beyan ettiği gibi onlar da Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrar ediyorlardı. Mesele gayet zahir ve açıktır. Fe'in kâle eğer derse ki Subhanallah. Şeyhin bu yani onun bu eğer derse ki şeklindeki bu getirdiği itirazları var ya bunlara bir dikkat edin sanki adamlar aynı adamlar ya. Böyle hüccetle, delille diyecek laf bulamadığı zaman bak ne diyecek şimdi. in <gülüyor> قَالَ Derse ki اَتُنْكِرُوا ki رَسُولِ اللّٰهِ <gülüyor> Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatin inkar mı ediyorsun? Yani konunun bundan ilgisi yok. Biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Hep böyle derler kardeşlerim. Böyle, hep böyle derler. tebra <gülüyor> مِنْهُ Ve ondan teberri mi olduğunu, ondan uzak mı olduğunu, beri mi olduğunu söylüyorsun? Hayır biz bu daha ondan, bak şefaatlerle alakalı bir meseleden bahsetmedik. Sadece iki şirkin suretini beğen ediyoruz. Ama hemen böyle dediklerini görürsün. Hemen sen şefaati inkar mı ediyorsun? Evliyayı inkar mı ediyorsun? Değil mi? Evliyanın kerametlerini inkar mı ediyorsun? Ya bu konu bu değil ki. Eğer sana böyle derse Etunkiru şefaate Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini inkar mı ediyor? Ve ondan beri olduğunu uzak mı olduğunu söylüyorsun derse Fekul De ki La unkeruha. Yok haşa ben bunu inkar ediyor. Değilim. Ve la eteberra'u minha. Ondan beri olduğumu, uzak olduğumu da söylüyor değilim. Aslında konunun da bunun alakası yok ama provokasyona da gelmeyeceğim yani. Bunu da inkar ediyor. Değilim. Bel hat bilakis. Huva sallallahu aleyhi ve sellem. O sallallahu aleyhi ve sellem var ya el şafi'ul muşefa'u şefaat edecek olandır. Ve şefaati kabul edilecek olandır. Bunu ikrar ediyorum ve buna iman ediyorum. <gülüyor> ve ercu şefaatehu Ve onun şefaatini de umuyorum. Onun şefaatini de diliyorum kendim için. Ve ancak sen benim şefaati inkar ettiğimi söylüyorsun ya benim inkar ettiğim şey şefaat değil. Şefaatin varlığı, vücudiyeti değil. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceği, şefaatin hak olduğu benim de buna muhtaç olduğum, bunu umduğum Konu bunlar değil. Konuşurası. şurası. وَلَاكِنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا Ancak ne var ki? Şefaat tümüyle, tamamı ile lillahi, kimindir? Allah'ındır, ın. Allah Allah'a aittir. Şefaat tümüyle Allah'a aittir. Kema قَالَ تَعَالَى Yüce Allah'ın şu buyrunda olduğu gibi, şöyle buyurduğu gibi قُلْ de ki لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا tamamı ile Tümü ile şefaat Allah'a aittir. Şefaat Allah'ın mülküdür. Şefaat Allah'ın kontrolünde bir şeydir. Allah'ın da Allah'ın idaresinde bir meseledir. Allah'ın hakkıdır, Allah'a aittir. Allah'ın dışında hiç kimsenin şefaat gibi bir mülkü yok. Bu, bu, bu tamamıyla Allah'a ait bir meseledir. Yani bir şefaatin varlığını inkar etmiyoruz. Bilakis bir ki sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edeceğine iman ediyoruz. Onun şefaatini ümit ediyoruz. Ancak ne var ki? Burada bilmemiz gereken, kabul etmemiz gereken mesele şudur ki bu şefaat tümüyle Allah'a aittir. Ve bu şefaat olmaz. Allah'ın izin vermesinden sonra Allah'ın izin vermesi dışında bu şefaat gerçekleşemez. Evet şefaati kabul ediyoruz. Ama şefaat Allah'ındır. Tümüyle Allah'a aittir. Ve onun izni olmadan şefaat diye bir şey olmaz. Kema Kale Allah'ın şöyle Yüce Allah'ın buyurduğu gibi Men Kimdir o? O kim ki? Yeşfa'u indehu Onun katında şefaat edecek. İlla biiznihi Onun izni olmaksızın. Yüce Allah diyor ki Onun izni olmaksızın Yani Allah'ın izni olmaksızın onun katında kim şefaat edecek ki? Onun izni olmaksızın... Onun katında kim şefaat edebilir ki? Bu ayette şefaatinin kârı var mı? Bilakis neyi var? İspatı var şefaatinin. Ama şefaat neye bağlanmış? Neye talik edilmiş? Yüce Allah'ın iznine talik edilmiş. Onun katında o izin vermeden hiç kimse şefaat... ...edemez. Bu demek ki izin verdikten sonra şefaat... ...olacaktır. Ama bu şefaat tümüyle Allah'ın olduğu için... Ancak o izin verdikten sonra şefaatçiler şefaat edebilirler. Bakın. Diyor ki وَلَا يَشْفَعُ ف۪ي أَحَدٍ وَلَا يَشْفَعُ ف۪ي أَحَدٍ hiç, kimseyle, hiç kimseye şefaat edilmez. Veya Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimseye şefaat edemez. İlla بَعْدَ اَنْ يَأْذَنَ اللّٰهُ ف۪يهِ Allah Subhanahu wa teala o kimseyle alakalı, o hususta o kimseye şefaat edilmesine şefaat edilmesine İzin vermedikçe. Evet şefaat haktır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edecektir. Hatta sadece o da değil değil mi? Evliya, salihler, veliler, şehitler okuduğumuz Kur'an bunlar ne yapacaklar şefaat? Edecektirler. Ancak şefaat tümüyle Allah'a aittir. İşte bu ayette olduğu gibi. Ve onun katında o izin vermeden hiç kimse şefaat edemez. Allah izin vermedikçe bu kimseye şefaat etme ile alakalı kimse şefaat edemez. Şefaat eden kimseye şefaat etme hususunda izin vermedikçe hiç kimse şefaat edemez. Bu mesele Allah'ın izninden sonra olacak. Kema kâle te'ala وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِ اِرْتَضَٓا وَلَا يَشْفَعُونَ Şefaat edemezler hiç kimseye. İlla limen irtadٓا ancak kendilerinden razı olunan kimler kimseler müstesna. Şefaatçiler bile kime şefaat edebilirler? Allah'ın kendilerinden razı olduğu kimselere şefaat edebilirler. Allah'ın şefaat etmesine izin vermesi lazım o kimse hakkında. Sonra şefaatçiye şefaat etmesi için izin vermesi lazım. Sonra şefaatçinin o şefaat edeceği kimseden razı olması lazım yüce Allah'ın. Ancak bundan sonra şefaat edebilirler. Vella yef'uun şefaat edemezler. İlla limen taba Kendilerinden razı olunmuş kimseler dışında kimseye şefaat edemezler. Öyleyse şefaat ile affedilmek, şefaat ile cennete gitmek, şefaat ile cehennemden çıkmak, şefaat ile cennette derecenin yükseltilmesi. Yani şefaat ile hasıl olacak bütün bu hayırlar aslında kimin eliyle hasıl oluyor, kimden hasıl oluyor? Yüce Allah'tan hasıl. Peki şefaatçinin burada fonksiyonu nedir? Yani madem Yüce Allah bundan razı, ona şefaat edilmesine izin veriyorsa... Bu işi şefaatçinin eliyle yaptırmasındaki hikmet ne ola acaba? Hikmet şudur ki işte o şefaatçi ikram etmek, onun derecesini yükseltmek, onun derecesini yükseltmek, onun fazlını izhar etmek. Anladık mı kardeşler? Burası çok önemli bir mesele. Zira netice itibariyle kendisine şefaat edilen kimseyi bundan razı olan Allah, onu affedecek olan Allah, ona şefaat edilmesine izin veren Allah. subhanahu ve Teala. Peki bu şefaatçinin burada durumu nedir? Allah subhanahu aleyhi ve onun şefaatiyle bunu affediyor ki şefaatçinin derecesi yükselsin. Onun şerefi, onun yüceliği burada izhar olsun. Aynı şunun gibi birkaç defa verdik bu örneği. Belki hatırınızda kalmıştır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayın. Mekke'nin fethinde, Mekke'yi fethedeceği zaman bir ilan yapıyorlar. Bir bildiriye inliyorlar, ultimatom. Emanla alakalı. Umumi bir emniyet. Umumi bir eman çıkartıyorlar. Diyorlar ki kim Kabe'ye sığınırsa ona dokunulmayacak. Kim evine girip kapısını kapatırsa ona dokunulmayacak. Kim Ebu Süfyan'ın evine girerse ona da dokunulmayacak. Ebu Süfyan'ı niye zikretti bu da? Ne münasebet Ebu Süfyan'ın evine girme meselesini? Adam Kabe'ye gitse de kurtulacak. Evine gitse de kurtulacak. Ebu Süfyan'ın evine giden de kurtulacak. Bunu neden söyledi? Ebu Süfyan'ı ne yapmak için? Taltif etmek için. Mekke ehli önünde onun, yüceliğini şey, onun üstünlüğünü göstermek için bu, bunu yaparken de Ebu Süfyan da kalbini telif etmek için. Yani böyle olursa o da kendine bir pay al. Halbuki mesele çok açık. Evine girsen de kurtuluyorsun. Ebu Süfyan'ın evine gitmeye ne gerek var. Gerek yok. Ama onun ismi neden zikredildi burada? Onu taltif etmek için. Yani bir Sasyan diyor ki, evine giren de kurtulacak. Onları da affedeceğim. Ebu Süfyan'ın evine gidenleri de affedeceğim. Ebu Süfyan'ın fonksiyonu ne burada? Hiçbir şey. Sadece onu taltif etmek. Burada affetme. Tamamen kimin elinde? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in elinde. Burada yani bu surette, bu cüz'i meselede. Onun elinde. O orada dilediğini affedecek, dilediğini öldürecek. Ama diyor ki evine giren kurtulmuştur, emniyettedir. Ebu Sufyan'ın evine giren de emniyettedir. Ebu Sufyan'ın yüceliği, makamı izhar olsun, belli olsun diye. وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِرْتَدَا Allah'ın kendisinden razı olduklarından başkasına şefaat edemezler. وَهُوَا Allah Subhanahu ve Teala da la yerda illa tevhid. Tevhitten başka hiçbir şeyden razı olmaz. Tevhid dışında bir şeyden razı olmaz. Çok mühim bir mesele kardeşlerim bu. Şimdi onların şirk koşarkenki en büyük gerekçeleri ne? Şefaat edilmesi kendilerine. Şefaate ulaşmak. Peki şefaat kimi hakkında vuku bulacak? Allah subhanahu ve teala'nın kendisinden razı olduğu kimseler hakkında hukuk bulacak sadece mutlak olarak. Peki Allah kimlerden razı olur sadece? Sadece tevhid ehlinden razı olur. Sadece tevhidten razı olur. Yani onlar şefaati elde etmek için öyle bir iş yapıyorlar ki yaptıkları bu iş aslında şefaati elde etmenin önündeki en büyük engeldir. Subhanallah. Allah ters çevirmiş akıllarını böyle. Ebu Hureyre hadisini biliyorsun. Nebis Aleyhisselam'a soruyor diyor ki Ya Resulallah kıyamet günü senin şefaatinle insanların en mesut olanı en mutlu en bahtiyar olanı kim olacak? Ne diyor Nebis Aleyhisselam? Ne diyor? Kim kalbinden ihlas ile La ilahe illallah derse işte onlar. Halis bir şekilde La ilahe illallah diyen benim şefaatimle en fazla bahtiyar mesut olacak olanlardır. Yani şefaatin Nebi Nebis Aleyhisselam'ın şefaatine kavuşmanın en büyük vesilesi hangisidir? La, yani ibadeti Allah'a haliz kılmak. Sadece Allah'a yalvarmak. Peki bu miskinler bu istedikleri şefaat için öyle bir amel yapıyorlar ki Allah'ın dışında başkasına yalvarıyorlar. İstedikleri ne? Kendilerine şefaat edilmesi. Yaptıkları iş hakikatte ne? Şefaatten mahrum kalmaları için aslında en büyük sebep. Zira Allah sadece razı olduğu kimselere şefaat edilmesine izin verecek. Allah da sadece tevhid ehlinden razı olur. Allah kendisinden başkasından yalvaran dua etme ibadetinde, kurban kesme ibadetinde, adak adama ibadetinde, yönelme, tevekkül etme, korkma, muhabbet etme ibadetinde, başkalarını kendisine ortak koşandan razı olmayacak. Dolayısıyla bunlar, şef bunlara şefaat de edilmeyecek Allah bunlardan razı olmadığı için. Çok acayip değil mi? Şefaat etmek için bir yola girmişler. Kendilerine şefaat edilsin diye bir şeyin peşinden gidiyorlar. O tutundukları, sımsıkı sarıldıkları şey kendilerine şefaat edilmenin önündeki aslında en büyük engel. Subhanallah. Nasıl Allah bunların akıllarını, kalplerini tesir etmiş? Huve la yerza illa't tevhid. Allah Sübhanahu ve Teala tevhidten başkasından razı olmaz. Keme akale taala ve men yebtegi gayra'l Kim İslam'dan başka bir din ister? İslam'dan başka bir din alırsa feleni yukbele minhu. Bu kendisinden kabul edilmeyecek. Neydi İslam'ın tanımı? İstislamu <gülüyor> lillahi bit tevhid. Allah'a tevhid ile teslim olmak. Allah'a tevhid ile teslim olmak. Vel inkiyadu lehu bit ta'a ve itaatle ona boyun eğmek. Vel bera'atu mineşşirki ve ehlihi. Şirkten ve onun ehlinden beri olmak. Allah İslam'dan başka bir kimseden kabul etmeyecek. İslam ne? İşte tevhid ile <gülüyor> Allah'a teslim, <gülüyor> Allah Allah teslim olmak. Allah tevhid ile ona teslim olmayan... Olandan başkasından razı olmayacak. Allah subhanahu ve taala tevhid ile kendisine teslim olandan başkasından razı olmayacağına göre, Allah'tan Allah'ın razı olmadığından başkasına şefaat edilmeyeceğine göre, tevhid ehlinden başkasına şefaat edilmeyecek. Şefaat kendilerine şefaat edilsin diye Allah'tan başkasına yalvaranlar bu şefaatten mahrum kalacaklar. Hem de şefaati elde etmek için ortaya koydukları amel sebebiyle. Subhanallah. Acip değil mi? Diyor ki Şeyh Rahimallah. <gülüyor> Fa ida kânâtı şefâatu kullu Madem ki şefaat tümüyle Allah'ındır. Madem ki şefaat tümüyle Allah'ınsa. Walât kûnû illa bâde idnîhi. Onun izin vermesinden son. Onun izin vermesi haricinde gerçekleşmeyecekse. وَلَا يَشْفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمْ Ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem وَلَا غَيْرُهُ Ne de ondan başka birisi Fî ahadin Hiç kimse hakkında şefaat edemeyeceklerse Ne zamana kadar? hatta يَعْذَنَ Allahu fihi Allah bu hususta onlara izin verinceye kadar Allah izin verinceye kadar ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ne başkası Hiç kimse hakkında şefaat edemeyecekse madem وَلَا illa li لِيَهْلِ الْتَوْح۪يدِ Allah Subhanahu ve teala da tevhid ehlinden başkası için şefaat edilmeye izin vermeyecekse madem ki bu sıralamayı takip edebildik mi? Madem ki şefaat tümüyle Allah'ınsa madem ki şefaat onun izninden başkasıyla olmayacaksa madem Nebi sallallahu aleyhi ve sellem veya bir başkası Allah izin vermedikçe kimseye şefaat edemeyecekse madem de Allah Subhanahu ve teala Sadece tevhid izin verecekse tebeyyene şu açık bir şekilde ortaya çıkmış olur ki enneş şefaate kulleha lillah şefaat tümüyle Allah'ındır. Şefaat tümüyle Allah'ın mülküdür. Şefaat tümüyle Allah'ın kontrolünde bir meseledir. Öyleyse ve atlubuha minhu Ben de bunu kimden isterim? Allah'tan isterim. Allah'tan talep ederim. Zira istediğim şey onun, başkasının değil. Ben de bunu ondan isterim. فَأَقُولُ ve şöyle derim. اللّٰهُمَّ la tahrimni شَفَاَتَهُ Ey Allah'ım, ey Rabbim beni onun şefaatinden mahrum bırakma derim. Kime yalvardım şimdi? Rabbime yalvardım. Bak şefaati istiyorum. Hem de ona yalvararak sadece tevhidi yerine getirmiş oluyorum. İnşallah değil mi bu şefaatten şu anda istifade etmeye namzet durumdayım. Ne derim? اللّٰهُمَّ la tahrimni شَفَاَتَهُ ya Rabbi beni onun şefaatinden mahrum etme derim. Veya şöyle derim. Allahümme meşefiuhu fiye. Ya Rabbi onu benim hakkında şefaatçi kıl derim. Kime yalvarıyorum? Allah'a Allah yani şefaat'in gerçek sahibine, tek sahibine yalvarırım. o amsalu hada ve buna benzer dualar derim. Fe <gülüyor> in derse ki Nabi sallallahu aleyhi ve selleme u'tiye şefa'ate. Nabi sallallahu aleyhi ve selleme şefaat verilmiştir. Şefaat ona verildi. Ve ana atlubuhu Ben de ondan istiyorum. Mimmâ a'tâhullâhu Allah'ın kendisine verdiği şeyi istiyorum. Ne diyor? Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şefaat, şefaat etmeyecek mi? Edecek. Yani ona şefaat, şefaat hakkı verilmiş mi? Verilmiş. Ben de ona, ben de ondan ne istiyorum? Allah'ın kendisine verdiği şeyi istiyorum. Yani bu yaptığım şirk olmaz. Derlerse fal cevabı, bunun cevabı da şöyledir: En Allah ağa tahü Evet, Allah ona şefaat, izni vermiştir, izni verecektir. Ona şefaat vermiştir. Ancak bununla beraber, wa naha k'an ancak sen seni de bunu başkasından istemekten yasak yasaklamıştır. En <gülüyor> Allah a'ta'u şefaa'ate ve neha'ka an Allah subhanahu wa taala ona şefaat vermiş seni ise bir başkasına yalvarmaktan, bir başkasından bir şey istemekten, onlar bir başkasından şefaat dilemekten men etmiştir, nehyetmiştir. Ve قال teala şöyle buyurmuş Allah subhanahu wa taala فَلَا تَدْعُوا مَا اللّٰهِ اَحَدًا Allah ile beraber, hiç kimseye yalvarma diyerek. Anlaşıldı mı? Allah ona şefaat verdi tamam. Ama Allah sana Allah ile beraber hiç kimseye yalvarma, hiç kimseye dua etme diyerek Allah'ın dışında herhangi birisine elini açıp ondan şefaat istemeyi, ondan tevassut istemeyi ne yaptı sana? Yasakladı. Ve talabuka min Allahi şefaaatenebihi ibadeten. Dikkirde arkadaşlar. Ve talabuke min Allahi senin Allah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sana şefaatçi kılınmasını dilemen. Kimden dilemen? Allah'tan dilemen. Yani ben elimi açtığım zaman ya Rabbi onu benim hakkımda şefaatçi kıl dedim. Ya Rabbi beni onun şefaatinden mahrum bırakma dedim. Bu yaptığım iş nedir Allah'a? ibadettir. Böyle yaparak Allah'a ibadet ettim. Yani bu şefaati istemenin, bak böyle bir ibadet sureti var. وَاللّٰهُ <gülüyor> نَحَاكَ Allah subhanahu wa ta'ala seni nehyetmiş, yasaklamıştır. en تُشْرِكَ ف۪ي هَذِهِ ibadeti اَحَدًا İşte bu ibadette de bir başkasını ona ortak etmeni yasaklamış, men etmiştir. فَاِذَا كُنْتَ تَدُعُوا Eğer Allah'a dua ediyorsan اَنْ يُشَفِّعَهُ ke, Seni ee, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi, senin hakkında şefaatçi kılması için Allah'a dua diyorsan Allah'ın önce şu emrine itaat et. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayın. Allah ile beraber hiç kimseye dua etmeyin sözüne Allah'a itaat et. Yani diyor ki müellif. Evet Allah Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e şefaat verdi. Seni de Allah ile beraber kimseye yalvarma diyerek ondan başkasına el açıp bir şey istemekten men etti. Senin elini açıp Allah'tan Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatini istemen Allah'a yaptığın bir ibadettir. Ve eğer sen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sana şefaat etmesini istiyorsan ne yap? Önce sen bu ibadette Allah'ı birle. Sen o şefaatten mahrum olmak istemiyorsan önce Allah'ın fela ted'ûme allâhi ahaden buyruğunu yerine getir. Allah ile beraber hiç kimseye yalvarmayını tahkik et ki bu şefaatten mahrum kalmayasın. Anlaşıldı mı arkadaşlar acaba? Allah bunu ona verdi. Tamam. Ama seni de başkasından böyle bir şey istemekten nehyetti. Yani şöyle bir şey yok. Normal dünyalık işlerde bile arkadaşlar. Normal dünyalık işlerde bile. Mübah olan işlerde bile. Allah mesela işte Karşımızda hay hazır kadir olan birisine bir şey verdi. Onun mülkünde olan bir şey. Her halükarda ben onun elinden onu istemem caiz olur mu? Hayır. Bu bile her halükarda caiz değildir. İnsanlardan elinden olduğu şeyler bile istemek caiz değildir. O arabayı bana versene, evini bana versene, pantolonunu bana versene, cep telefonunu bana versene. Caiz mi bu şekilde istekte bulunmak? Değil. Bu böyleyken, bu durumda bile caiz değilken. Sen Allah ona şefaati verdi, bunu ben de ondan istiyorum. Nasıl diyeyim? Evet Allah ona verdi, verdiyse de seni bir başkasına yalvarmaktan nehyetti. Bir başkasına yalvardığın zaman onu o başkasına ona ortak etmiş olursun ibadetinde. Yani şirk koşmuş olursun. Tevhidi etmiş olursun. Tevhidi etmek de seninle o istediği şefaat arasındaki en büyük engeldir. Sen nasıl bundan sonra daha Allah onu verdi? Ben de ondan kendisine verilen şeyi istiyorum diyebilirsin. Tamam mı? İkinci cevap. Ve eydan ayette şöyle denilir. Fe inne şefaate bu şefaat ha, غير النبي sallallahu aleyhi ve sellem. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'den başkalarına da verilmiştir. Doğru mu? Evet. Doğru. Sadece nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e verilmedi şefaat? Değil mi? Salihler, veliler, şehitler, hatta bizden önce ölen çocuklarımız değil mi? Bunlar ne yapacak? Şefaat edecekler. Bunlara da şefaat verilmiş. Fa diyor ki, sahih olarak sabit olduğuna göre ennel malaikete yef'aun. Melekler şefaat edecekler. Vel afra tayşfaun. Afrat bizden önce ölüp bizden önce gitmiş çocuklarımız. Onlar şefaat edecekler. Vel avliya yşfaun. Veliler şefaat edecekler. Bunların hep sahih olarak sabit biz. Bunları da kabul ediyoruz. Şimdi sen dedin ya demin. Ben peygamberden ne istiyorum? Allah'ın ona verdiği şefaati istiyorum. Yani bu sözün lazımmış olmalı. Madem sen diyorsun ki bunu ona Allah verdi. Ben Allah'ın ona verdiği şeyi ondan istiyorum. Allah sadece ona vermedi ki. Allah melekleri de bunu verdi. Ölen çocuklarımıza da bunu verdi. Salihlere, enbiyalara, şehitlere de bunu verdi. Peki sen şimdi etakulu. Şöyle, şöyle de diyecek misin? Demin dediğin gibi. Şunu da söyleyecek misin? İnna Allah'a atahumü şefa'a. Allah onlara da şefaat verdi. Featlubuha minhum. Ben de Allah'ın verdiği şeyi onlardan da istiyorum. Bunu da diyecek misin? Ne demek? Aslında ne yapması lazım bunu da? Kabul etmesi lazım. Çünkü arada bir fark yok. Hüccet aynı hüccet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Allah şefaat verdiyse ben de ondan Allah'ın ona verdiği şeyi istiyorum dedin. Öyleyse bunu da demen lazım. Evet ben çocuklardan da, salihlerden de, velilerden de, şehitlerden de onlardan da istiyorum demen, isterim demen lazım. <gülüyor> eğer böyle söylersen, eğer evet ne olacak ki onlardan da isterim dersen racaate ila ibadetis salihin Salihlere ibadet etmeye dönmüş olursun ki zikre Allahu fi kitabih. Allah'ın kitabında bahsettiği şekilde işte salihlere ibadet etmeye tam tamamen buraya dönmüş olursun. Eğer dersen ki Allah ya Allah bu şefaat'i kime verdiyse ben ondan da isteyebilirim. Bizim çocuk öldü, bebek. Filan yerde gömdük onu köyde. Buradan elimi açıp ey oğlum bana bana şefaat et. Ey oğlum bana şefaat et diyebilirim eğer böyle düşünüyorsan. Eğer filan eğer evliyalar için de ey filancaya evliya bana şefaat et diye ona, ona yalvarmayı da Sadece görüyorsan, eğer bunu kabul edersen işte bu salihlere ibadet etmektir. Allah'ın kitabında bahsettiği şey budur. İşte sen buraya dönmüş oldun. o <gülüyor> inkul Eğer hayır dersen, yok yok. Hayır. Yani öyle söyledim ama ben sadece Nebi sallallahu aleyhi ve selleme verilmiş şefaat ben ondan isterim. Sadece onu kastediyorum. Yoksa diğerlerini kastetmiyorum dersen, batale <gülüyor> ke Şu sözün iptal olmuş olur. Ata Allahu şefaa. Allah ona şefaat verdi. Bu hani atlubuhu mimma ata Allah. Ben de Allah'ın Allah'ın Allah ona verdiği şeyi ondan istiyorum. Eğer yok dersen, hayır dersen bu iddia ne olmuş olur? Batıl olmuş. Geçersiz olmuş olur. Çünkü suret aynı suret. Eğer kabul edersen ne olmuş olur? İşte bu sefer salihlere, velilere, evliye, evliyaya ibadet etme, tapma meselesine geri dönmüş olursun. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Burada tevukkuf edelim inşallah. Benimizdeki ders kaldığımız yerden devam edelim. Subhanakallahumma ve bihamdik la ilahe illa ve